قول لله الشيطان ربج بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulullah. Amma ba'd. Sahih Müslim İman bölümü İslam'ın şartları ile yüce temelleri. Şimdi geçen derslerimizde Allah'ın bir olduğunu, Allah'ın uluviyetine şehadet eden, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen ve e, Allah'a şirk koşmayan insanların farzları da yerine getirecekleri zaman cennete gideceklerine dair rivayetler okumuştuk. Şimdi bu defa İslam'ın temellerini tek tek biraz daha geniş bir şekilde açacağız. E, Muammer oku bakayım. Nasıl? Öyle mi? Tavustan rivayet edilmiştir. <gülüyor> Bir adam, Abdullah İbni Ömer'e Gazze'ye çıkmıyor musun? diye sordu. Abdullah İbni Ömer, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İslam, beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmek, Namazı dost doğru kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak, Kabe'yi haccetmek diye cevap verdi. Şimdi burada bu hadis-i şerifte, Tavustan rivayet edilen hadiste adamın biri Abdullah İbni Ömer'e geliyor. Gazveye çıkmıyor musun diyor. Abdullah ibn Ömer de diyor ki, e, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurduğunu işittim. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Başka rivayetlerde bu hadis zikredildikten sonra, İslam beş esas üzerine kurulmuştur dendikten sonra adamın biri diyor peki cihat yani hani İslam'ın tam beş tane esasını saydın ya peki cihat, cihat olmazsa olur mu diye. Şimdi ister hadisin başında zikredilsin ister hadisin sonunda zikredilsin. Bütün İslam alimleri bu hadisi şerh ederken ee, cihad neden İslam'ın beş esasından değildir diye açıklama yapma gereği duymuşlar. Bu da neyi gösterir? Bu da gösterir ki cihadın İslam ümmetinde veya İslam alimlerinin yanında ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterir. Yani gelen giden kim varsa İbn-i Receb'l Hanbeli'den, İmam Nebevi'den, Hafız i̇bn Hacer'den yani kim varsa bu hadisi şerh ederken mutlaka ee, neden cihad şeyden değildir. Neden? Cihad İslam'ın temellerinden değildir. Niye bu 5 esas üzerinde sayılmamıştır? Bunu açıklama gereği duymuşlardır. Sebebi de nedir tekrarlıyorum? Cihadın onların yanında ne kadar önemli olduğunu göstergesidir bu. Yani adamlar hani sanki aslında böyle olması gerekir de işte olmadığından insan açıklama yapma gereği duyar ya. O şekilde adamlar ne yapmışlar? O şekilde adamlar açıklamalar yapmaya çalışmışlardır. Kimisi demiştir. İşte bunların farziyeti farz aynıdır, cihadın farziyeti farz-ı kifayedir. Kimisi demiştir, bunlar kıyamete kadar hiçbir kimsenin üzerinden düşmez ama cihad öyle değildir. İşte bir o rüzgar gelip Müslümanların canını aldığı zaman cihad artık biter ama bunlar yine nedir? Bu hükümler yine bakidir gibi bazı açıklamalar yapmaya çalışmışlar. Yani niye cihadı bunların içine koymadıklarına dair ama sonuç olarak ne diyoruz? Cihadın İslam ümmetindeki ehemmiyeti buradan çıkmış oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İslam, beş şey üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah, Allah'ın uluhiyetine, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek. İslam'ın birinci esası, İslam'ın olmazsa olmazı, İslam'da diğer buradan sonra sayılan amellerin kabul olabilmesi için, hepsinin varlığını bunun varlığına, bunun varlığına bağlıdır. Kelime-i şehadet, Allah'ın istediği şekilde, eğer e, Allah'ın ruhiyetine şehadet edilmişse o zaman nedir? Allah'ın uluhiyetine şehadet edilmişse namaz, zekat, oruç adama veya insana fayda sağlar. Şimdi başka bir rivayette şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki بُنِيَ İslamu عَلَى خَمْسٍ İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. عَلَى أَنْ Allah diyor. Allah'ın birlenmesi üzerine bina edilmiştir. Yine Müslüm'deki bir rivayette. Bir başka rivayette peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Bu niye İslam'u islamu ala khamsin? İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Ne Bu beş şey nedir? Alâ ya ya'budallâhe ve yekfura bimadûne. Kişinin Allah'a ibadet edip onun dışında ibadet edilenleri de tekfir etmesi, inkar etmesi üzerine bina edilmiştir diyor. Şimdi bu üç tane rivayet var elimizde. Bir, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. La ilahe illallah. Ha şehadet etmek üzerine. İki, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Bir, Allah'a ibadet etmek üzerine üç İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Bir nedir o da? Allah'a e, ibadet edip Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları tekfir etmeye, onları inkar etmek üzere e, İslam bunların üzerine bina edilmiştir. Bu üç rivayet de İmam Müslim'de geçiyor. Yani bu hadisin e, farklı rivayetlerinde bu üç rivayette var. Şimdi dikkat ederseniz bakın bir rivayet başka bir rivayeti açıklıyor. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini anlatıyor. La ilahe illallah manası neymiş? Demek ki peygamberimiz diyor, kişinin e, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Kişinin Allah'a ibadet edip, Allah'ın dışındakileri e, kabul etmemesi, Allah'ın dışında ibadet edilenleri tekfir etmesi, onları inkar etmesi, kabul etmemesi, La ilahe illallah'ın manasıdır. Çünkü Resulullah bir defasında İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Bir, La ilahe illallah derken, bir başka seferinde diyor, İslam beş şey üzerinde bina edilmiştir, Allah'a ibadet edip ne yapmak? Onun dışında ibadet edenleri inkar etmek. Bu da bu tevhid davetinde, La ilahe illallah manası budur dediğimiz zaman, bunun kendi kafamızdan söylemediğimizi, bu aynı zamanda Allah Resulü'nün de La ilahe illallah yapmış olduğu tefsir olduğunu da ne yapmış oluyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Demek ki nedir? La ilahe illallah. Hangi la ilahe illallah'tır? İçerisinde Allah'ın ibadette birlendiği ve tağutların tekfir edildiği, la ilahe illallah peygamberimizin kastettiği la ilahe illallah'tır. Çünkü e, aynı şekilde i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette peygamberimiz böyle tefsir etmiştir kendi sözünü. Daha sonra namaz, işte zekat, oruç bir de hac. E bunlar da biliyorsunuz zaten artık yaygın olan böyle bir İslam'ın beş şartı vardır dediğimiz, yaygın olan da böyle bir görüş var zaten insanların içerisinde. Tabi bunlardan başka şart yoktur manasına değildir bu. Yani sadece İslam'ın şartları bunlardır. Bunlar olduğum insan işte Müslüman olur. Manasına nedir? Manasına değildir. Ama genel ve toplayıcı <gülüyor> genel ve toplayıcı olan şartlar genelde nelerdir? Genel ve toplayıcı olan şartlar bunlar olduğundan hadis-i şerifte bunlar zikir edilmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar nasıl ki biz bu hadisin Farklı versiyonlarında diyoruz ya, işte la ilahe illallah manası kişinin ibadette Allah'a billeyip onun dışında ibadet edilenleri inkar etmesidir. Bu hadisin başka bir rivayetinden bunu çıkarıyoruz. Bunun gibi la ilahe illallah ile ilgili meselelerde, demek ki sadece bir tane hadisi mücmel bir şekilde, kapalı bir şekilde ele aldığımız zaman sonuç ortaya çıkmaz hiçbir zaman. Yani ya o hadisi açıklayan farklı rivayetler veya konuyla ilgili diğer rivayetleri de ortaya koymak lazım ki öyle değil mi? Mesela örnek veriyorum, adamın biri dese ki İslam'ın beş tane şartı bunlardır, ben bunları yaparım, puta da taparım, ondan sonra giderim kafirlerin ordusunda da yer alırım, giderim şurada da yaparım, bunu da yaparım dese, icma ile bu adam müslüman olmaz. Niye Müslüman olmaz? Demek ki tek beş tane gerekli olan bunlar değildir. Yani bunun yanında başka şeyler de var. Nereden çıkıyor bunun yanında başka şeylerin olduğu? Konuyla ilgili farklı hadislerin bir araya toplanmasından. Aynı şekilde La İlahe İllallah da nedir? Bunun gibidir. La İlahe İllallah'ın şartlarını, La İlahe İllallah'ın ne manaya geldiğini anlamak istiyorsak eğer ne olması lazımdır? Anlamak istiyorsak eğer mutlaka bu konuyla ilgili diğer hadisleri de bir araya toplayıp o şekilde sonuca ulaşmamız lazımdır. La ilahe illallah, insanı İslam dairesine sokan, iman dairesine sokan La ilahe illallah neydi? Manası Allah'a ibadette birlemek, ondan sonra onun dışında ibadet edilen tağutları da teklif etmek. La ilahe illallah şartlarını kim sayacak yedi tane? <gülüyor> Tağutu inkar etmek. etmek, şartı, söylemek şartı, söylemek şartı tevhid elini sevme şartı. Ee, Hıh. Tevhid-i elini sevme şartı. Şey bir şüphesiz Bu kelimenin üzerine ölürken son anında kişinin bu kelime üzerine ölmesi. Değil mi? Bunların hepsini nereden çıkarıyoruz biz? Bunları hepsini diğer naslardan çıkarıyoruz. Ondan dolayı dediğimiz gibi yani la ilahe illallah derken tek bir e, hadisle değil tüm hadislerle yola çıkmak lazım. Devam et abi. Yüce Allah'a Allah ve Rasulullah ve selleme iman, dinin hükümlerini öğrenmek, dine davet, dinin mahiyetini sorup öğrenmek ve kendisine din ulaşmamış kimseye dini tebliğ etmek. <gülüyor> Abdullah ibn Abbas Radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Abdülkays heyeti Resulullah'ın yanına gelip, Ey Allah'ın Resulü! Bizler şu kabile Reviyanın bir koluyuz. Bizim ile senin aranda mudar kafirleri girmiştir. Bundan dolayı sana ancak haram ayda gelebiliyoruz. Dolayısıyla bize öyle bir şey emret ki onunla hem biz amel edelim ve hem de geride kalanlarımızı ona davet edelim, dediler. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size dört hususu emrediyorum. Ve dört hususu da yasaklıyorum. Emrettiğim hususlar şunlardır. Allah'a iman, sonra bunu onlara açıklama mahiyetinde şöyle dedi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, ve ganimetten beşte birini vermek. Şunları size yasaklıyorum. Dubba, su kabağından yapılmış destiler, hantem, topraktan yapılmış küp, nakil, hurma kökünden ayrılan çanak, mukayyer, ziftlenmiş küp. Halef, kendi rivayetinde Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ifadesini ilave edip bir parmağını yummuştur. Şimdi bu kısa meşhur veft Abdul dediğimiz kısa. Bunlar e, bunlar nasıl bunların kıssası? Bunlardan bir tanesi gelip Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra kendi memleketine gidiyor. Bahreyn taraflarına gidiyor. Şimdi bir, bunun eşi sürekli bakıyor. Bu adamda bir değişiklikler var. Yani hal hareketleri değişmiş. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. En son kızın işte e, adam Müslüman'ın eşi gidip babasına diyor ki ya diyor benim eşim diyor eve geliyor bir şeyler yapmadan önce bir yerlerini yıkıyor diyor. Ondan sonra bir işte sırtını eğiyor, bir kafasını yere koyuyor, bir işte diyor yerde oturup oturup bekliyor. Ne yaptığı da belli değil falan diyor. Adam tabii korkuyorlar biraz, adamı çağırıyorlar. Adamla konuşunca kayınba pederi. onun da kalbinde İslam oluşuyor, o da Müslüman oluyor. Daha sonra bu peygamberimiz ona bir mektup yazmış, göndermiş onunla beraber. Tabii bu adam çekindiğinden, korktuğundan kavmine gösteremiyor bu mektubu. Ee, hepsi beraber bu mektup okunduğu zaman Allah azze ve celle demek hidayetlerini istiyor. Hepsi beraber bunlar Müslüman oluyorlar. Şimdi Müslüman olduktan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelme e, gereği duyuyorlar. Ondan bir şeyler öğrenmek için. Tabi gelirken onlarla Peygamberimizin arasında mudar kafirleri var. Yani bunlar haram ayların dışında geldikleri zaman mudar kafirleri bunlara saldırıyorlar. Şimdi Araplar biliyorsunuz haram aylarda savaşmazlardı. Haram aylarda savaşın haram olduğuna inanırlardı. Ama bunun dışında yolculara, kervanlara taarruz edebiliyorlardı. Ee, haram aylarına giderdi. Kadez-i Hicce, bir de Muharrem ayları. Bu dört ay haram aylardır. Şimdi bu adamlar diyor ki, ''Ya Resulallah, bizimle senin aranda şey vardır.'' Tabi bunlar ilk geldiği zaman Resulullah bunlar çok güzel karşılıyor. Bu rivayette almamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Siz kimsiniz?'' <gülüyor> Onlar kendini tanıttıktan sonra Resulullah da kendini tanıtıyor. مَرْحَبًا kavmi diyor yani size merhabalar olsun size diyor hoş geldiniz manasında hiç pişman da olmayasınız hiç zarar da uğramayasınız diye ondan sonra aralarında bu konuşma geçiyor yani önce bir kavmi karşılıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlar maruzatlarını bildiriyorlar yani ya Resulallah biz sürekli buraya gelemiyoruz diyorlar aramızda mudar kafirleri var sen bize öyle bir amel öğret ki biz o amelle hem amel edelim hem gidip geride kalanlara bu ameli bildirelim diyorlar bu Avveft Abdülkays, sonra peygamber de onlara bu dediklerini emrediyor. Şimdi burada e, dikkat ederseniz, e, adamlar e, işte ilk müslümanlarla bizim aramızdaki farklardan bir tanesi de bu. Yani onlar daha bir şeyi öğrenmeden, öğrendikleri anda, nasıl insanlara ulaştırırımın yollarını arıyorlardı. Yani sadece bizim gibi kendi patentli, kendini düşünen, kendini endeksli yaşayan insanlar değillerdi. Adam bak oradan kalkmış gelmiş, ya Resulullah diyor, bana öğret hem kendim öğreneyim hem gideyim geride kalanlarımıza bunu öğreteyim. Aslında davetin yayılmasının, işte davetin çok kısa zamanda büyümesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Resulullah'ın her bir sahabesi birer davetçiydi. Adamlar daha öğrenmeden gidip öğretme gereği duyuyorlardı. Veya diyelim ki onlar gerçekten cahiliyenin ne olduğunu çok iyi bildiklerinden dolayı, gerçek cahiliyeden çıktıklarından dolayı, İnsanların da insanları da oradan kurtarmaya çalışıyorlardı. İslam'ın, cahiliyenin pisliğini de gördüler, İslam'ın lezzetini de aldılar. Aman öğrenelim de diyorlardı. Gidelim insanları o cahiliyenin kalanlığından çıkaralım. Onlar da gelsin İslam'ın lezzetine, onlar da İslam'ın güzelliğini görsünler diye. E şimdi biz ne cahiliyeyi doğru düzgün anlamışız, ne İslam'ı doğru düzgün anlamışız. Yani ikisi de yarım yamarak işte bozuk bir şekilde insanlara sunulduğundan dolayı İkisi de olmadığından dolayı doğal olarak onlar gibi de bu noktada, davet noktasında da onlar gibi değiliz maalesef. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki size ben dört şeyi emrediyorum, dört şeyle yasaklıyorum. Dört şeyi zaten emrediyorum dediği imandır. Daha sonra iman nedir bilir misiniz diyor. Allah'ın ilah olduğuna, Resulullah'ın onun Resulü olduğuna namaz şahadet etmek, namaz dokuzlu kılmak, zekâti vermek, e, ganimetin beşte birini vermek diye açıklıyor Peygamberimiz. Zaten bu bölümü açıklamıştık. allah Alem nerede açıklamıştık? İman kitabının girişinde mi açıklamıştık bu bölümü? İman kitabının girişinde hemen iman ehl sünnetin yanında nedir demiştik? İman ehl sünnetin yanında e, hem ağızla söylemek, kalple tasdik etmek, organlarla amel etmektir demiştik. Ve ee, bu Abdülkays hadisini özellikle açıklamıştık. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı amellerle tefsir edişi söz konusudur demiştik. Demek ki Resul iman deyince Resul'ün aklına ne geliyordu? İman deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına e, ameller de geliyordu. O zaman amel imandan iman da ameldendir. Burada yazarın iki üç diye noktalar koyması ve sizi yalnızmasın şeyin aslında böyle bir şey yok. Yani e, hadisin aslında zaten hemen yan tarafında hadisin aslı var peygamberimiz diyor el iman el imani billah thumma fesara dümdüz devam ediyor hani bir 2, 3, 4 böyle bir şey yok şimdi böyle olunca sanki hani Önce e, Allah'a imanı böyle açıkladı, açıklamış, namaza ayrı zikretmiş, orucu ayrı zikretmiş gibi bir görüntü oluşmuş. Böyle bir şey hadisin aslında ne değil? Hadisin aslında böyle bir şey söz konusu değil. Hepsi bir. Sonra onlara diyor e, imanı tefsir etti, açıklar maiyyette dedi. Sonra olduğu gibi gerisini ne yapıyor? Yasaklıyor. Bu <gülüyor> size yasaklıyorum dedikleri. Bu işte dubba hantem, nakir, mukayyer. Şimdi eskiden suyun böyle bu kapların içerisinde su koyuyorlardı, suyun içerisine de mesela de hep üzüm tanesi atıyorlardı, ondan sonra hurma tanesi atıyorlardı. Bu bekledikçe suyun su tatlılaşıyordu veya süt yapıyorlardı mesela tatlılaşıyordu, tat, değişik bir tat meydana geliyordu. Buna işte e, halit diyorlar. İki şey birbirine karıştırmak diyorlar. Şimdi bu kaplardaki bazı özelliklerden dolayı hemen e bu sarhoş edici madde haline dönüştürüyor içecekleri. Yani bu kaplarda bir özellik var. Çok hızlı bir şekilde şeye çeviriyor. E tabi bunu yapınca da bu defa bilmeyen bir adam fark etmeden bunu ne yapabilir, bunu içebilir. Yani biliyorsun tüm sarhoş edicilerin az da çoğu da haramdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı yasaklıyor. Tabi e, cumhura göre bu yasak daha sonra kaldırılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ben sizi kaplardan ne biz yapmaktan nehyetmiştim. etmiştim ee, yapın diyor istediğiniz şeyi, istediğiniz kapta yapın nebizinizi. Sadece diyor sarhoş edici şeyleri içmeyin diyor. Yani sadece sarhoş edici olanları ne yapmayınız, içmeyiniz. Bazı alemler de yok demişler. Bu efendim bunlarda iş yapmak haramlığı devam eder. Şimdi bunlar zatında haram değiller. Bu bizim dünkü anlattığımız konuyla ne yapıyor? Açıklıyor. Yani bazen Harama götüren şeyler de harama götürdüğünden dolayı haram olurlar. Yoksa kendi zatında bir kap kullanmanın hiçbir şekilde haram olmasına yapılamaz, düşünülemez. Niye düşünülemez? Çünkü kaptır netice itibari, itibariyle. Ama kap içerisine konulan karışımları sarhoş verici madde haline daha çabuk getirdiğinden dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam yasaklıyor. O zaman ne diyoruz? Diyoruz ki bu hadiste neye delildir? Harama götüren tüm yolların da haram olduğuna, aynı zamanda Müslümanların harama götüren tüm yolları da kendi işte işte yapılarında, kendi oluşumlarında ve kendi çevrelerinde, evlerinde, mahallelerinde harama götüren tüm yolları da kaldırmaları lazım. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın genel teşri esaslarına bakın yani genel Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın din esaslarını belirlemedeki yöntemine bakın. Sürekli harama götüren her şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Yani hatta işte iki tane şey var. İki tane yetim çocuk var. Geliyorlar diyorlar ya Resulullah bunların şeyi var. <gülüyor> babalarından bunlara içki kaldı diyorlar. Yani babalarından bunlara içki kaldı diyorlar. Bunu diyorlar, istersen ilaçlayalım, sirke haline getirelim. Yani hani sirke olsun, sirke olarak kullansınlar diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor hayır. Yani kesinlikle kabul etmiyor. Şimdi normalde yetimin malı, hani dökülecek, yazık, işte sirkeye çevir, sat, parasını yetime ver. Böyle bir şey düşünmüyor. Niye? Çünkü harama götürebileceği endişesi olan şeyleri de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli ne yapıyordu? Sürekli yasaklıyordu. O zaman bu çok önemli bir şey. Şimdi bu son zamanlarda özellikle böyle bir şey çıktı ya, yeni bir moda var insanların içinde. Ben bunu haram olduğuna kat'i bir delil bilmiyorum diyor adam mesela. Bana delil getir, kat'i bir delil getir. Yani illaki illaki illaki Allah diyecek ki şu a noktası haramdır. Yoksa ben bunu kabul etmem diyor. Buna haram denmez zaten diyor adam. Yani bu nedir? Allah'tan korkmak lazım. Veya diyor insanlara daratmayın. Yani Allah'ın açık, Resulünün açık haram demediği bir şeyi insanlara daraltmayın. Bu nedir? Bu apaçık bir sapıklıktır yani. Niye? Çünkü İslam'ın genel yönetmenliğine bakın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sürekli harama götüren her şeyi yasaklamıştır. Hatta bir hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ki Allah size domuz alışverişini, put alışverişini, işte kan alışverişini haram kıldı. Ondan sonra oradan sahabenin biri diyor ki ya Resulallah. Bu domuzun şeyi var ya, yağı. Ya yani Resulallah diyor, o hani insanlar, onunla diyor, insanlar gemileri yagılıyorlar. Onunla diyor, insanlar kendilerine lamba ediniyorlar. Peygamberimiz diyor, Allah Yahudilere lanet etsin. Allah onlara satışını haram kılınca onu erittiler, bir de sıvı halde yani. Onu sattılar ve parasını yediler, diyor. Yani harama, farklı bir yolla ulaşan adama da Peygamberimiz ne yapıyor lanet ediyor. Yani şurada diyelim bir tane haram var. Şu harama giden yollar var. Şu, şu yol mübah baştan sona. Yani bir şey eritip satmak, parasını kazanmak mübah. Ama harama götürdüğünden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam lanet okuyor. O zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki haram, haram olduğu gibi harama götüren bütün yollar da nedir? Harama götüren bütün yollar da haramdır. Devam et abi. Kelime-i <Gülüyor> ve İslam'ın hükümlerine davet etmek. Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet göre Muazzim Cebel der ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdi. Gönderirken bana şu talimatı verdi: buyurdu ki gerçekten sen kitap ehli olan bir kavga gidiyorsun. Onların Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet çekilmeye davet meydim. Eğer buna itaat edecek olurlarsa o zaman onlara her gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğunu bildir. Buna itaat edecek olurlarsa o zaman onlara Allah'ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Eğer buna da itaat edecek olurlarsa o zaman sakın mallarını en kıymetlilerine alma. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü mazlumun yaptığı ile Allah arasında perde yoktur. Şimdi bu hadis, Peygamber ve vesselam'ın yine sağa sola davetçi göndererek, insanları İslam dinine davet etmeye ne kadar böyle gayretli olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Yani Resulullah sadece kendi çevresinde olan insanlarla yetinmez, aynı zamanda ne yapardı? Aynı zamanda Çevredeki insanların da hidayet bulması için Ciddi marada çaba sarf ederdi Bizde olmayan bir özellik Yani hani Biz Müslümanız Başkasından bize ne anlayışı var ya bizde Ama Resulullah ve sahabesinde Böyle bir anlayış söz konusu değildi Sürekli insanlara açık Sürekli daveti insanlara ulaştıran bir e, Çalışmaları söz konusuydu Peygamber ve peygamberin sahabesinin Buna bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam Muaz e, Muazedi Muaz'ı Şeye gönderiyor, Yemen'e gönderiyor. Burada ehli kitap olan bir kavim var. Şimdi ehli kitap olan bir kavme peygamberimiz e, Muaz'ı gönderiyor. Ehli kitap kimdir? Nasıl? Şimdi lügat olarak ehli kitap kendisine kitap verilen herkestir. Lügat olarak ehli kitap kendisine kitap verilen herkese ehli kitap denir. Ee, yalnız şeriat manasında tabii öyle bir şey yok da. Cumhurun görüşüne göre şeriatta ehl-i kitap Yahudi ve Hristiyanlardır. Hanefiler ve bazı alimlere göre ise kendisine kitap verilenler nedirler? Kendisine kitap verilen kim olursa olsun bunlar ehl-i kitap kapsamına girerler. Bunlar biraz daha geniş tutmuşlar olayı. Ehl-i kitap olayını biraz daha geniş tutmuşlar. Şimdi bunu bu, buradaki ihtilaf mesela bunun sebebi nedir? Buradaki ihtilafın sebebi şudur. Eee... Allah ve Rasulüne veyahut da İslam dinine nispet edip de şirk ameli işleyen insanlar ehli kitap konumuna girerler mi, girmezler mi? Bu nereden çıkıyor? Bu tanımdaki ihtilaftan dolayı çıkıyor. Eğer desen ki kendisine kitap verilen herkes mesela e, kitap ehlidir, o zaman e, müşrik dahi olsa Kur'an'a kendini nispet eden veya diğer işte kendini ahiret günde nispet eden Allah'a inanan bir insan, ne olur o zaman? O zaman o da ehli kitap olur. Öyle değil mi? Şu toplumun bazı fertlerinin olduğu gibi yani. Aa yok desen o zaman olmaz. Sadece Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitap olur. Ve Kur'an ve sünnette gelen hükümler de sadece Yahudi ve Hristiyanlara has olmuş olur. Onların dışında hiç kimseye ne yapmaz? Sirayet etmez. Ama birinci görüşü söylesek. Zeki İbni Abbas'tan işte ehli kitap... Ehli denmesi, onlara ayrıcalık tanınmasının sebebinin, kitap, kendilerine kitap verilmiş olduğunu söylüyor. Onu da böyle bir illet zikrediyor İbn-i Abbas da. Tabi bu nedir? Bu aslımızda da alimlerin arasında ihtilaf olmuştur. Yani bu bazı şirk koşan insanlara ehli kitap muamelesi yapılır mı? Ehli kitap muamelesi yapılmaz mı? Diye Allah'u alem. Allah her şeyden doğrusunu bilir. Her işin içerisinde en takvalı olanı, bize Allah'a en çok yaklaştıracak olanı, kıyamet gününde her zaman iki halde de ben karlıydım diyebileceğimiz işleri seçmek lazım. Daha sonra Peygamberimiz diyor ki Muaza, onları ilk çağırdığın şey Allah'tan başka ilah olmadığı ve benim onun Resulü olduğumdur. Bak şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yani Resulullah vesselam insanları bir yere gönderdiği zaman velev ehli kitap da olsalar, Velev tevhidi bildiklerini de iddia etseler. Velev ki din, diyanet, kitap ehli de olsalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İlk onları çağırdığın şey kelime-i şehadet olsun. İlk onları çağırdığın şey kelime-i tevhid olsun. Demek dini bilen insanların içerisinde dahi tevhidi ikrar eden insanların içerisinde dahi ilk başlanılacak nokta nedir? Kelime-i tevhiddir. Çünkü bütün din bunun üzerine bina edilmiştir. Bu olmadığı zaman dinin kalan hiçbir bir Noktası kişiye fayda vermeyecektir. Yani kişiye dinin fayda verebilmesi için mutlaka önce bu rükünü yani Allah'tan başka ilah olmadığına hakkıyla şehadet edip, onun Resulü olduğuna hakkıyla şehadet edip, bunların manalarını yaşamadığı müddetçe namazı, orucu, zekatı zaten adam'a fayda vermeyecek. Onun için oradan başlamanın da bir anlamı yoktur. O, ne diyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam tevhidi bildiğini veyahut da kitap ehli olmalarına, ilim ehli olmalarına rağmen Yine de ehli kitaba dahi hem müşriklere nasıl kelime-i başlamışsa kitap ehline de aynı şekilde Resulullah neden başlamıştır? Kelime-i başlamıştır. Bu da neyi gösteriyor? Durum ve konumları birbirinden farklı olmasına rağmen kim olursa olsun ilk başlanılacak nokta nedir? İlk başlanılacak nokta yine kelime-i tevhiddir. <gülüyor> Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer onlar sana bu noktada itaat ederlerse namazın farz olduğunu söyle. Demek kelime-i tevhid davasını kabul etmeyen, Allah'ın uluhiyetine şahadet etmeyen bir insana namaz, zekat ne yapılmaz? Anlatılmaz. Eğer buna itaat ederse, bu noktada boyun eğerse ondan sonra ne yaparız biz? Ondan sonra biz ona namazdan, zekattan bahsederiz. Yoksa namazın zekatı anlatmanın hiçbir faydası yoktur. Başka bir rivayette bu hadisin rivayetinde peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki eğer sen onları ilk çağıracağın şey diyor kelime-i tevhid olsun eğer onlar Allah'ı tanırlarsa diyor eğer onlar Allah'ı tanırlarsa ondan sonra onlara ne yap ondan sonra onlara namazdan bahset diyor bak burada itaat etseler diyor o rivayette de eğer onlar namazı Allah'ı tanırlarsa diyor burada işte mesela bazı alemler çok güzel bir nokta çıkarmışlar demişler ki sen gitsen Yahudilere veya Hristiyanlara sorsan muhakkak giderler, biz tabii ki Allah'ı tanıyoruz. Öyle değil mi? Ama Allah Muazza ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, özür dilerim? Eğer Allah'ı tanırlarsa diyor, yani Kelime-i Tevhid'i kabul ederlerse, Allah'ı tanırlarsa sonra namazı bildir. Demek bir insanın ben Allah'ı tanıyorum demesi veya Allah'ı tanıyor olması kendi zanına göre onu Allah'ı bilmiş manasına gelmez. Ne olması lazımdır? Bir insanın Allah'ın istediği şekilde Allah'ı tanıması, Allah'ın istediği şekilde onun uluhiyetine şehadet etmesi gerekir ki o insan Allah'ı tanımış olsun. Yoksa eğer kitap e, yıllardır belki bin yıldır kitap okuyan bir millet. Allah'ı da çok iyi tanıyorlar. Tevhidi de kendilerine göre çok iyi biliyorlar. Fakat Allah... <gülüyor> Edin. Fakat Allah ne yapmıyor? Allah onların Allah'a biliyorluklarını kabul etmiyor. Eğer Allah'a bilirlerse diyor. Demek ki Allah'ı biliyorum demek, kişinin Allah'ı bilmesi için veya kitap ehli olmak veya kitap okumak kişi Allah'ı biliyor demek değildir. Kişi Allah'ı Allah'ın istediği şekilde bilirse, bu adam nedir? Bu adam Allah'ı biliyor demektir. Yoksa bu bilgiye asla marifet veya bilgi denmez. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam diyor ki onlara işte namazı ve zekatı işte onlara bildir diyor. Şimdi burada da dikkat ederseniz sürekli kelime-i tevhidle beraber namaz ve zekat zikrediliyor. Yani hem de Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde şirkten tövbe etmek kaydıyla beraber namaz ve zekat yine kelime-i tevhidle zikrediliyor. Ayrıyeten Kur'an'ın birçok yerinde namaz ve zekat bir arada zikrediliyor. Bu da namaz ve zekatın da İslam'ın diğer esaslarının içerisinde daha farklı bir yere sahip olduğunu gösterir. Yani hep sürekli kelime-i tevhidle beraber namaz ve zekatın zikredilmesi, işte oruç ve hacin değil, hep Kur'an'da namaz ve zekatın gelmesi. Bu da gösterir ki bu iki esas, diğer esaslara nispeten biraz daha farklılığı vardır mutlaka. Ki onu da ne yapacağız? Onu da biraz sonra inşallah açıklamaya başlayacağız. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muaza diyor ki sen diyor onlardan namazı bildirdikten sonra eğer bunu da itaat ederlerse bu defa ne yap bu defa onlara onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek bir zekattan bahset diyor. Eğer kabul ederlerse dikkat et onların çok değerli mallarını alma. Bu da zekatın bir hükmüdür. Zaten zekat zenginlerden alınıp fakirlere verilsin, İslam'daki e, ekonomik düzen e, adaletli bir şekilde, eşit bir şekilde, seviyeli bir şekilde devam etsin diye Allah Azze ve Celle'nin fazlalmış olduğun mali bir ibadettir. E, Tabi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediyor, onların en değerli mallarını alma. Niye? Daha yeni Müslüman olacak olan bir toplum yani normalde en değerli malları almak yasaktır. Yani orta seviyeli mallar alınır. Ee, daha yeni Müslüman olmuş bir toplum. Veya insanlar çalışıyorlar. İnsanlar yoruluyorlar. Ee, o, bütün emeklerini mesela şöyle bir şey düşünün. Sizin elinizde çalışmışsınız bir şeyler yapmışsınız. Sürekli emeğiniz için yani emeğinizi <gülüyor> elhamdülillah. Ve <gülüyor> ehdikum Sürekli emeğiniz en güzel olanda size görünür. Yani diyelim mesela 10 tane mobilya yaptınız, mobilyacısınız. Yani işte çok çalışmışsınız, yorulmuşsunuz falan ama siz sürekli emeğinizi o en güzel olanda görürsünüz. Sanki diğerlerine siz yatmamışsınız gibi yani baksana ya bu kadar çalıştım yoruldum işte şu sanat eserini meydana getirdim dersiniz. Sebep nedir? Çünkü onda çok yorulmuşsunuzdur veya size göre en çok sizi o yormuştur. Ondan dolayı bütün emek onda görünür. Aynı şekilde, mesela diyelim adam çalışmış, çabalamış, hayvan edinmiş, çalışmış, çabalamış, mal elde etmiş. Şimdi ona göre en tosun hangisi ise adamın bütün emeği onda görünüyor. Yani ben çalıştım, çabaladım, şu şu hayvanı aldım diyor, şu hayvanları aldım demiyor yani. Niye? Çünkü en güzel olan, en güzeli olan odur. E şimdi sen onu da tutup adamın elinden çekip alırsan, Müslümandır itaat etsin. Müslümandır verecek falan. E böyle bir anlayış yok İslam'da yani. Tamam Müslümandır verecek ama ne yapmak lazım? Biraz da İslam'ın genel kaideleri içerisinde. Bazı şeyleri düşünmek lazım. İnsanlara ne yapmak Yani mesela bir şey yaparken adam özellikle bugünkü davetçiler, adam Müslüman değil mi kardeşim kabul etsin diyor. Şimdi tamam adam kabul etsin de bir, bir şeyi kabul ettirmenin yöntemi vardır bir de yani adam zekatı verecek tamam verecek de ya sen şimdi orta yollu mana alsan adam bir şey demeyecek ama üst mana alsan şeytan nefsine bir şeyler getirebilir. Niye adamı zorla kafir edeceksin yani öyle değil mi? Veya sen şu anda niye adamı zorla kaçıracaksın? O ne yapmak lazım? Yani bu İslam'ın genel bu tür meselelerini düşünüp esaslardan taviz vermeden davet sırasında insanların gönlünü kazanmak için iki yol varsa, ikisi de oluyorsa, ikisi de meşruysa tabi meşru olmayan hiçbir yola sapmadan. En önemli nokta iki yolda meşruysa, malın orta seviyesini de alabiliyorsan, en üst seviyesini de alabiliyorsan, sen git malın neyini al, git malın orta seviyesini al, Ta ki adamın içerisinde ne düşmesin, adamın içerisinde bir kurt veya adamın içerisinde bir besmese de aynı zamanda düşmesin. Ve Peygamberimiz diyor, hani oraya görevli olarak gönderdiği için dikkat et, mazlumun duasını alma diyor. Çünkü mazlumla Allah'ın arasında perde yoktur diyor. Yani mazlum dua ettiği zaman Hani mazlumun kimsesi olmadığından dolayı, tabi bu Müslüman olan mazlum yani. Mazlumun sahibi olmadığından dolayı mazlumun sahipliğini Allah üstleniyor. Mazlum dua ettiği zaman da mazlumun duası direkt ne oluyor? Mazlumun duası direkt Allah Azze ve Celle'ye çıkıyor. Kendi aralarında perde yok. Şimdi burada bir de dikkat ederseniz, e, Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisin tümünden çıkan bir noktayı söyleyeyim. Resulullah aleyhissalatu vesselam davet yaparken tedriş metodu var. Yani dinin tümünü daha önce de anlatmıştık, şimdi diyelim bizim arkadaşlarımızdan birimiz, birisi veya birimiz, bir arkadaşla oturuyor mesela, adama din anlatıyor şimdi. Yani adam normal sıradan ömründe hiçbir şey duymamış, sabah işe eve evden işe mide ihtiyacını gidermiş bir insan yani kendine göre. Şimdi bu adamın karşısına alıyor, adam diyelim diyor işte askerlik zamanım geldi falan, askere gitmek küfür diyor. Adam da kabir gol bir, adamın gözler şöyle oluyor zaten, askere gitmek niye küfür? Yani vatan, millet, Sakarya, şehitlerimiz, işte kanla sulanan bayrak, şimdi adam böyle görmüş yani. Hiçbir şey yok adamda senin askere gitmek küfür, askere gitmek peygamber ocağına gitmek diyor adam. Annem mevlüt verecek ben askere giderken diyor adam. Aradan biraz geçiyor, ya işte AK Parti'ye oy verdik maşallah o da iyi oldu falan, işte işler çok güzel gidiyor, sosyal hizmet geldi, sağlık hizmeti geldi. AK Parti kafir, AK Parti'ye oy verenler de kafir. <gülüyor> Dakika iki gol iki. Şimdi bunlar hepsi haktır. Fakat ne değildir? Bunlar davet usulüne aykırıdır. Yani bu ma bunlar anlatılmaz bu şekilde. Şimdi bizden biri konuştuğu zaman insanlar korkuyorlar. Ya bu bir şey kalmadı diyor adam yani. Çünkü anlatmayı bilmediğimizden bak. bir tokadı buradan çakıyoruz. Bir tokadı buradan çakıyoruz. Bir tane tersiyle vuruyoruz adama. Adam neye uğradığını şaşırıyor. Üçüncü dakikada bütün dünyayı bitiriyoruz yani. Son noktayı koyuyoruz. Üç dakikaya sığdırıyoruz bütün daveti. Bu budur, bu budur, bu budur, bu budur, bu budur. Nokta bitti. Kabul edersen Müslümansın, etmezsen kafirsin diye. Şimdi bu anlatılanların... Hepsi haktır, <gülüyor> kesinlikle yanlış değildir ve anlatılması şarttır ama sonda şey söylenecek şeyi başa almamak lazım. Tabi sonda söylenecek derken bazılarının yaptığı gibi 10 sene sonra söylenecek değil yani. Aynı mecliste sonda söylenecek şeyi ilk başta söylememek lazım. Yani dediğim gibi bu çok önemli bir nokta. Hani bunlar sonda söylenecek şeyler diyerekten 10 sene sonraya erteleyenler veya işte biz adamları 4 grup yaptık, işte 2,5 sene bir grup, 2,5 sene bir grup, 10. senede bu defa adam arada gitse yani adamın işi zor, hiçbir şey öğrenmeden şirk üzerine adam gidecek, öyle değil. Ama diyelim insan hoca bir din, dini anlatır, din nedir? Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhidin gerekleri nedir? Şimdi konuyu bir güzel bir başlığın altına <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir başlığın altına oturtmayı bilirsen eğer, güzel bir başlığın altına karşıdaki kabul eder. Yani onun da bildiği bir başlığın altına. Mesela diyelim ki bu sen adama oy meselesi, askerlik meselesini anlatmak istiyorsun. Bunu la ilahe illallah'ın altına bir yere sokuştur mesela. Allah la ilahe illallah oraya bir yere sokuştur. Oraya getir yerleştir bir yere. Adamın dinlemesi ve anlaması çok daha farklı olacaktır o zaman. Veya diyelim din meselesini açıkla, getir dinin içerisinde itaat bölümüne yerleştir mesela. Veya diyelim iman, imanı tanımla ona. iman içerisinde getir Allah'a imanı bir yerine uluhiyet tevhidine, rububiyet tevhidine bir yere yerleştir. Yani anlatma usulü bu olursa veya Resulullah'ın hayatından bahset, onun çektiği çilelerden bahset dar nedveye çağırdıklarına dair gitmemesinden bahset. Oradan konuya geçiş yap. Yani ama işi usulüne göre, <gülüyor> usulüne göre anlat. Yoksa işte dediğim gibi dakika bir gol, bir dakika iki gol iki, dakika üç gol üç, dakika üç bitmeden son nokta. Din budur, kabul eden Müslüman. Zaten adam anlamıyor yani sen ne, ne anlattığını da anlamıyor daha yeni. Daha yeni de başıma geldi işte gencin biri bana diyor ya askere gitmek niye küfür yani falan. Ben dedim öyle sen bana bir anlat yani ee, sana kim ne söyledi ben sana öyle anlatayım diye. O da anlattı bir arkadaş onunla konuşmuş işte hemen direk söyleyince. Farklı anlatınca çocuk biraz daha anladı gibi ya yani gider gitmez o ayrı bir mesele ama sanki biraz daha ne yaptı sanki biraz daha olay anlaşıldı. Yani tekrarlıyorum yanlış anlaşılmasın diye. Sonda söylenecek şey ilk başta söylememek, yani tederruç dediğimiz, aşama aşama davet dediğimiz, sonda söylemekten kastım 10 sene sonradır. Aynı mecliste hakkı anlatırken sadece nedir? Usulüne göre anlatmak. Yani bir şeyi güzel bir şeyin altına yerleştirip, o şekilde ne yapmak? O şekilde anlatmak. Bu usulüne göre anlatmaktır, bu güzeldir. ikinci nokta, şimdi bu biliyorsunuz bir tane rivayet, Muaz ibn Cebel'in Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'a secde ettiğine dair. Hani Yemen'den yani geldikten sonra Peygamber aleyhissalâtu vesselâm için secdeye kapandığı ve ya Rasûlâllah orada insanlar, insanları böyle hani selamlıyorlar veya tazim ediyorlar, sevgilerini gösteriyorlar. Sen buna en çok layık olan insansın diye. Şimdi Peygamberimiz insanlara tevhid öğretmesi için adam gönderiyor, adam da gelip Peygamberimize secde ediyor. yani. Böyle bir mantık. Yani bu adam dönecek, gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde edecek. Ve Peygamberimiz de onu insanlara git tevhid öğret. Bir de Arap müşriklerine de değil. Tevhidi bilip kitap ehli olan insanlara git tevhid öğret diye gönderecek Peygamberimiz. Yani Resulullah'ın davetçileri daha iman, küfür, tevhid nedir? Bilmeyen insanlardır. Ne, döndükten sonra gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde etti falan. Bunlar hepsi nedir? Sahabeye iftiradır. Bunlar hepsi hikayedir. Ee, anlaşılmayan meselelerdir. İnşallah yeri gelince zaten bu meseleyi ne yapacağız? Bu konu etrafındaki şüpheleri de zaten anlatacağız. Burada geçiyorum. Yani böyle bir olayın insanların anladığı şekilde vuku bulmadığını bilin diye söyledim. Saat kaç oldu? 7.45 Devam edelim mi? Yeter mi? Hı? Yeter mi? Çünkü şu önümüzdeki hadis biraz uzun. Yani mahiyet olarak uzun bir hadis. Tamam. İnşallah. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin.